Günaydın. Merhabalar. Ee, geçen hafta yoktum. Bir hafta aradan sonra tekrar hep birlikte olmak çok güzel. Ben İpek Akpınar. Ben Hasan Cenk İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Hüseyin Kahvecioğlu'nu tekrar saygıyla anıyoruz. <gülüyor> Bu hafta da yine onun sesini ne yazık ki duyamıyoruz. Ama onu da programa bekliyoruz yani. Kendini yeterince özlettiğini düşünüyorum. Ben buradan da duyurulur. Yarışma teslimleri de yapıldı ama... Bakalım işte bir planı vardır hocamın. Kokusu çıkacak çok yakında eminim. <gülüyor> evet. Bugün neler konuşacağız? Ne Bugün yapacağız? aslında çok sevdiğimiz bir konuğumuz var. Ben. Tata. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, Cenk e, bir süredir böyle Türkiye kazan o kepçe şeklinde güzel e, tasarım maratonlarından başka bir tasarım maratonuna e, atlamalar yaptı. İzmir ve Ordu üzerinden, hı hı. yani İstanbul dışında olağanüstü bir sinerjiler var ama onlar üzerine aslında yazma ve konuşma fırsatımız çok olmuyor. Bugün biraz onları deşelim, hı hı. onlar üzerine sohbet edelim diyoruz. Hı hı. Ben e, kapsamından isterseniz biraz bahsedelim. Lütfen. İlk bölümde yani müzik arası vermeden önce biraz e, İzmir'de neler oluyor, bitiyor, biraz onlardan kısaca bahsedip e, bizim e, Funda Uz, Dönmez ve Şebnem e, İTÜ'de başlattığımız tasarım maratonu adlı etkinliğin İzmir ayağında neler olup bittiğini ve işte hani İstanbul dışındaki bir kentte tasarıma dair neler oluyor, mimarlığa dair neler oluyor o etkinlik üstünden biraz konuşmaya çalışacağız. Ee, i̇kinci bölümde de yani aradan sonra da e, ben duyurularını sıkça yapıyorum. Herkes için Mimarlık Derneği e, Altılköy Okulları projelerine başladı. E, iki tane İlk proje var bir tanesi Çaka Ordu'da diğeri de Kargı o da Ordu'da bunlar iki tane köy e, oradaki Atıl Köy okullarının yeniden işlevlendirilmesi ve kullanılması üzerine projeler var. Bunlar sadece tasarım projeleri değil e, özellikle Kargı'daki Temmuz ayının ortasında e, yarım kalmış olan okulun e, ihtiyaçları tam olarak karşılayabilmesi için e, tamamlanması üzerine dayanıyor ve Tekrar ediyorum yine buradan her türlü desteği tabii ki e, kabul ediyorlar. Bu maddi de olabilir, e, insan iyi. gücü de olabilir ya da sadece e, bir arayıp bir şey ihtiyacınız var mı diye sormak da olabilir. E, söyleyelim çoğu e, yeni mezun olan e, genç mimarlardan oluşuyor ekip ve bu mimar... Olunmadan önce mezun olunmadan önce başlamış olan bir çalışmanın e, devamı. E, herkesten mimarlık derneğini daha yakından tanımak isteyenler herkesten mimarlik.org adresine bakabilirler tabii ki ve de onları radyo programımızda da konuk etmiştik. O programda dinleyebilirler. E, hafta sonu onlar Ordu Çaka'daki e, Atılık Köyü Okulu nu... Okulu için bir workshop düzenlediler. Dersen ee, ondan başlayalım. Tamam o kadar evet, bu detaylı, evet, yapmışın şey <gülüyor> bence Giresun'un çok ötesine gel. Hayır hayır ondan başlamayacağız. Hayır ondan. <gülüyor> yani şöyle ya, onu. şöyle Oradan geldi saygılı dinleyiciler. Evet boş evet. geldi ama bence bu herkes için mimarlık üzerine biraz Hı -hı. konuşmak lazım. Çünkü ya. olağanüstü enerjisi ve sinirsi olan Hı -hı. bir grup, evet. Taksim üzerinden ürettikleri, Tabii. İstanbul üzerinden ürettikleri küçük e, projeleri Hı -hı. dijital ortamda sürekli paylaşıyorlar. Hı -hı. Ee, onun, için, onun dışında o, eğitimler yapıyorlar evet, mesela. ilk öğretim evet. okulu öğrencileriyle beraber, mimarlık öğrencileriyle beraber eğitimler yapıyorlar. Ee, mimar olmak isteyen, daha doğrusu mimari merakı olan lise öğrencileriyle etkinlik yapıyorlar. Bunun dışında da proje üretiyorlar. Kim bunlar Cenk? Ee, bilmiyorum aslında bakarsanız. <gülüyor> yani çok fazla isim var şimdi ben şey yapmayayım ama mesela Yelta Aküm'ü ağırlamıştık biz burada. Evet. Ee, Hayrettin buradaydı. Evet. En iyisi herkes için mimarlık nokta evet, Çünkü kalabalık evet. bir ekip ve herkese de açık bir ekip. Adı gibi yani herkes için Workshop'un çerçevesi neydi? Kimler vardı? Şöyle bahsedeyim. Açık bir çağrıydı bu da herkese yapılmış olan. Her zamanki gibi. Tabii portfolyolar üstünden 15 kişilik bir öğrenci grubu seçildi. Seçilmişti. Ben de Ege Özgir'in Erdem Üngör. Üngür bir de ben oradaki workshop'u birazcık yürütmeye çalıştık. Süper açıkçası. Oradaki dinamiklerle Birazcık yürütmeye de. çalıştık. Ne demek? Evet, şimdi çok güzel bir yer orası. <gülüyor> Süper bir deniz var. Hava da çok güzeldi. Bu arada Cenk <gülüyor> yanık bir tenden gelmiş durumda. <gülüyor> Kıskançlıktan daha... ölüyorum. Yok yok. O kadar şey yapmaya <gülüyor> gerek yok. Çok keyifliydi. Bir de orada keşfedilecek çok fazla şey vardı. Ben vlogumda aslında bu konuyla ilgili hızlıca yazdım. Yani şimdi tabii dernek adına ben konuşuyor falan değilim. Sadece bu beni çok heyecanlandırdığı için ben bunu dillendirmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Bir de mimarlık nasyonunu hep burada konuştuğumuz evet. üzere değil mi? Sokaktaki koda indirmek, Hı -hı. sokaktaki adama indirmek herkes için yapmak. Evet. Adı üstünde evet. zaten. Hani bizim o mimarlığın çoklu halleri, çoklu Hı -hı. seslerine bu grubun gerçekten genç sesi ve tavrı evet. çok uyuyor. Evet, Aynen öyle ve de onların işte bu e, bir problem tespit edip onu onun içine düşüp onu yeniden keşfedip sonra onu aşmak için yöntemler geliştirmeleri ve bunu gerçekten yapıyor olmaları. Yani e, maddesel olarak bir şey yaratıyor olmaları insanların hayatına değen o kesin, çok kıymetli. Kesin. E, bu bana, da onun bir başlangıcıydı aslında. Pardon. Bana şey geliyor. Hani aslında çok söyleniyoruz ya. Hı hı. Mimarlar hani her şeyden anlıyoruz hı hı, ve hı. her şeyi eleştiriyoruz. Ve aslında bu bir yerden sonra kendi aramızda söylenmeye dönüyor. Hı hı. Herkes için mimarlık grubu söylenmek yerine söylemeyi ve yapmayı tercih ediyor. Evet, aynen öyle. O yüzden olağanüstü bir saygın platform Hı -hı. diye düşünüyorum. Gerçekten hepimizin desteğine, Hı -hı. maddi manevi ihtiyaçları var. Hı -hı. Lütfen onların sitelerine girin, onları evet. arayın. Evet, yani bir de şöyle bir şey var işte. Bu bunlar hani of nasıl olacak o iş falan diye böyle hepimizin Çoğu zaman üşendiğimiz şeyler gibi olabilir işte 15 kişi seçiyorsunuz yanlarına onlar da geliyorlar i̇şte biz 27 28 kişiydik mesela orada tabi daha önceden onların kurmuş oldukları bağlantılar var işte mimarlar odası devrede belediye devrede ilçe milli eğitimde mecburen bu yani bunlar sonuç olarak milli eğitimin arazisi olan yapılar. Onların mülkiyetinde olan Çok yapılar. Çok ayaklı bir organizasyon Tabii, aslında. Tabii bütün bunlarla e, iletişim halinde olmanız lazım ve onları bir arada çalıştırıp kendi hayalini kurduğunuz şeye onları ikna edip e, ancak oraya gidip o arazileri girebiliyorsunuz. Kimse size anca o zaman siz burada ne yapıyorsunuz diye sormuyor. Onun dışında bir de köylülerle konuşuyorsunuz. O çakadaki durum şöyle ilginçti. Bir... E, yani bir, bir kıyı döne... kasabası mı bir kıyı kasabası bu ee, ordu adından e... algılıyorum çok hmm, çok güzel bir yer bir de turizm alanı olarak e, ilan edilmiş olan bir yer. ve işte Karadeniz Sahil Yolu Projesinin sahilden geçmediği tek bir alan bu ordu'nun ve çer... ordu'nun orada büyük bir direnişi de var yani kentlinin direnişi sonucunda kıyı alanını e, ezip geçmiyor e, arkadan geçiyor falan müthiş bir alan tabi bununla ilgili yani şey merkezi yönetiminde turizm planları vesairesi varmış ama Burası da böyle büyülü bir plaj aslında. Yani Perşembe Belediyesi'ne bağlı bir pay, ha, evet. evet yani yapabileceğimiz bir şey yoktu. Biz sadece durduk. <gülüyor> e, güneşin şeyi marifeti daha doğrusu. <gülüyor> e, çok güzel bir plaj. Bir plajda bir e, daha iki tane bina var. Bunlar 25 yıldır ya da 20 yıldır boş duran, atıl duran ne e, binalar. Bir tanesi e, şey konsol saçaklarından böyle garip bir şekilde mekanları birbirinden ayıran işte e, tavan yüksekliklerini değiştiren böyle ne bileyim bölücü du uzayan duvarlar, band pencereleriyle falan böyle dairesel kolonlarıyla tam böyle bir dönem binası. Yani, ve boş. Boş ve yani e, göya işte bir e, nasıl diyeyim, dediler maliyeye ait bir kıyı gazinosu falan gibi yapılıp sonra okul ihtiyacı olunca o e, yanında yeni bir yığma da çok da düzgün bir yığma yapıldı. Yani böyle... E, Rölevisi falan alındı yani. yani. Bütün orada yapılan Süper. işler. şöyle Şimdi o e, okul belgelenmiş durumda. Süper. Bir rölevisi var, modelleri var. herkesinde de o, okulla ilgili yapılmış röportajlar var yaşlılarla beraber. Ha, Eski okul fotoğraflarından topladık. Onun önünde tören alanındaki fotoğraflardan vesaire. E, çok ilginç. iki tane aslında. Birbiriyle de aralarında 20 metre falan mesafe olan iki bina bu ve bin 300, 1400 metrekarelik bir alanmış bu okulun alanı ama şu anda denizin yükselmesiyle beraber e, kumsal alanı daralıyor yaklaşık e, 14-15 bazı yaşların demesine göre işte 30-40 metre deniz biraz daha içeri girmiş çünkü bir kum, kum bir e, plaj burası kum olduğu için de denizin gibi sürekli şeyi değişiyor. Hareketi, evet. Yakınlık ya da uzaklığı değişiyor. Ee, ama eski fotoğraflardan görüyorsunuz ki böyle arkasına denizi manzara olarak almış. Bu klasik bildiğimiz ilkokul fotoğrafları vardır ya. Öğretmen ortada, öğrenciler <gülüyor> yanlarında. Arkada da Karadeniz ama böyle e, süt liman bir deniz falan. Bütün bunlar falan toplanıyor ve belliği oluşturulmaya çalışıyor. Yani bunu kim yaptı acaba falan diye. Çünkü hem herkes için mimarlık.org sitesinden girip görebilirsiniz. Hem de zaten aradığınız zaman artık şimdi yavaş yavaş e ekiplerin içerisinde olan kişiler bu etkinliği bloglarında yazmaya başladılar. E Facebook'tan da arattığınız zaman e fotoğraflarını görebilirsiniz. Gerçekten çok ilginç e binalar. Bunlar hakkında bilgi toplandı orada Şu özellikle. Ve acaba ne olabilir bunlar? Yani evet. yine e derneğin tabii yapmak istediği şeylerden bir tanesi. Bunu yine bu eğitim fonksiyonu ile beraber ondan ayırmadan Hı acaba Yerelde böyle bir nosyonu yeniden yüklenebilecek ama aynı zamanda güncel ve geleceğe dair bir kısım fonksiyonları da ya da ihtiyaçları da karşılayabilecek şekilde yeniden programlanabilir mi programlanamaz mı sorusunu sorusuna bir cevap bulmak aslında. İşte üç gün boyunca daha çok belge toplama üstünden geçti bir de orayı tanımakla geçti. Çünkü hep klasik şeydir yani gidilir bir workshop için. Hiç bilinmeyen bir yerin Tabii. içine düşünülür, düşünülür. Karşılaşılanlar üstünden bir şey çıkarılmaya çalışılır. Biz Hı. gittiğimiz Daha zaman... Daha kalır, evet. hayalci kalır. Yani öyle, biz gittiğimiz zaman çok güzel, neredeyse tropik bir e, keyif e, yeriydi orası. Bütün havası falan da çok güzeldi. İşte sağmak yağmur altında denize de giriyorsunuz falan. İşte güneş de çıkıyor birdenbire. Böyle bir yer. Ama muhtemelen kışı çok serttir. Çünkü şu hikayeleri dinliyorsunuz. İşte ders varken dalgadan dolayı Pencere herhalde. düşmüş kırılmış camlar falan filan. Çünkü çok yakın Mace falan. Ya, tamam. evet, öyle şeyler var. Bunların Bunlar toplandı. Şimdi yakın zamanda da bir duyuru olacak galiba. Tüm bu toplananlardan bir böyle bir anlatım metni, bir belgesel, bir böyle bir ha, e, toplantı. Yani bunları paylaşacağı bir toplantı da düzenlenecek. Onun için de takipte kalınabilir. E, şimdi işte bu toplanmış olan bilginin e, neye evrileceğine Dönüşüm. dair Dönüşüm. bir işlenme süreci olacak. Evet. Ama hiç de uzak değil mesela orada öyle bakılınca. Yani buradan gitmek için, bunları yapmak için, orada oralı olan insanlarla, başka yerden gelmiş olan insanların bir araya gelip bir enerji oluşturması için hiç uzak bir yer Kesin. değil. Yani 14 saat boyunca tam buradan gidiyorsunuz, başka yerlerden de çeşit çeşit saat uzaklıklarda. Ama gittiğiniz yer mesela Ordu'nun içi mesela kendisi e, yani... E, ...pek çok yerden daha çağdaş görünümlü bir kent açıkçası hem yaşantısı anlamında. Ee, mesela bir sinema binası vardı, Ordu Sineması binası... Biraz arkitekt dergilerinden falan da aradım da yani hani kendi yapı stoğu da enteresan olan bir yer sonuçlar. Önemli çünkü bölgesel bir. Yani orta yani. sınıfın, üst Hı -hı. orta sınıfın, okumuş grubun Hı -hı. da ağırlıklı olduğu Hı -hı. güçlü bir kent. Hı -hı. E zaten güçleri bu Karadeniz Otoyol projesi evet. değil mi? Sahil yolunu durdurmalarından Hı -hı. da belli. Hı -hı. Hı -hı. E özel bir yer Hı -hı. ziyaret etmek lazım. Evet ve bütün bu etkinliklere de dahil olarak böyle işte aslında o çok uzakmış gibi görünen yerlere gidip Oraların içine dahil olup, oradan bir şeyler Kesin. taşıyıp çıkartıp, onları orada dillendirmek ya da başka başka yerlerde, başka başka yerlerde bunları anlatmak lazım ki tek biz gündem yaratan böyle kaotik dev bir e, şehrin bütün spekülasyonları üstünden sürekli e, bulandırılmış bir zihinle dolaşmayalım. O yüzden mesela bu her, bize sadece bunları gösteren lambalara püf diyelim. <gülüyor> Barış Manço'dan e, lambaya püf dinleyelim. Ondan Dinleyeriz. sonra beraberiz tekrar. Music This is Banyan York, Banyan York, Zareka. Mançon'un püfünden sonra <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Aslında bu uzaklara gitmek tabi mimarlık eğitiminin çok önemli bir parçası Hı -hı. değil mi? İTÜ'nün, Mimar Sinan'ın yıldızın, işte Otun'un yıllardır Hı -hı. yaptığı oturmuş kurumların sınıfta değil aslında eğitim Hı -hı. değil mi? Anadolu'yu keşfetmek, kendi yurdunla yüzleşmek, oradaki küçük hani orada bir köy var uzakta evet. şarkısının ötesine gidip. Elinle onlara bir parça destek vermek, bir şey üretmek. Mesela beton artın da o yüzden workshopların okulda, çok önemsiyorum. söylüyorum. Ottu'nun zaten yani okul geleneğinde Aynen. aynen. Bizim de mesela başka türlü bir geleneğimiz vardı. Otobüsle yola çıkıyorduk. Hı hı. Kurum otobüsü veriyor. Ee, yurtlarda kalınıyor. Hı hı. Veya far, farklı fabrikaların yurtlarında kalınıyor. Lojmanlarında kalınıyor. Olağanüstü bir keşif tabii. Olağanüstü bir deneyim. Son e, dönemlerde bunu... Yapamadık. Hı -hı. Belki tekrar vesile olur Cenk senin evet. bu anlatın. Yani şeyin de yani derneğin kendi organizasyonu içerisinde de işte bu hani çok farklı grupları böyle bir şey için örgütlemesinin güzel bir örneği. Yani siz milli eğitimle zaten böyle bir şey için bağlantıya geçtiğiniz zaman Tabii. mesela öğretmen okullarının yaz dönemi için boşa çıkmış olan yurtlarında kalabiliyorsunuz. Kesin. Mesela. Yani kesin. böyle çok fazla şeyler var. Yani işte diyorum derneğe dernekle bağlantılı geçin ve... Ee, ...hem onlara destek olun hem de öğrenin. Ben yani ben sadece heyecanlandığım için anlatıyorum evet, yani boş evet. boş. Bana da kızmasınlar şimdi onlardan falan izin almadım hani ben böyle şeyi anlatacağım diye. Çakayı Ama yaptıkları işler bizi o kadar çok heyecanlandırıyor e, ki. ki o pozitif şey. enerjileri. Bir de tabii şöyle bir şey var hani Milli Eğitim Bakanlığı deyince işte kapı gibi Hı -hı. bir bakanlık, bürokrasisi Hı -hı. vesairesi katmanları... Hı -hı. ...sanki böyle karşınıza demir bir duvar Hı -hı. bulacaksınız... Hı -hı. Hı -hı. Demir bir kapı bulacaksınız hı hı. açılmayacak gibi geliyor ama işte bir taraftan bu grup diğer taraftan mesela alternatif eğitim grubu Tabii. değil mi? işbirlikleri, konsensuslarla aslında çok alternatif yeni yollar buluyorlar. Bir de ben izlemeye şunu, devam. Şunu keşfediyorum yani yani bunları gördükçe bu devlet kurumlarının kemikleşmiş ya da böyle işte hani zıt duruşları vesairesi bizi korkutan şeyleri yerelde biraz daha gevşiyor. çünkü o insanlar da hani oranın insanları olmuş oluyorlar Tabii. artık. Orası için bir şey yapılacak zaman o hani olmaz bu söylemleri biraz daha sonra geliyor. Yine de Olabilir. şeyler var. Hani hmm. e, o yani merkezi yönetimdeki o duruşun bir benzerini tabii ki taşıyor yereldeki bürokratlar ama hani daha daha aslında yaklaşılabilir yerler. Çok çok büyük yerlerdekinden daha kolay aslında kesin, küçük yerlerde kesin, bir şeyler kesin. yapabiliyor olmak ve hani inset falan almak da kolay oluyor. Mesela işte İzmir'de onu da ben sürekli söylüyorum İşte baykuşlar vardır mesela işte onların evet. kendilerine taktıkları adlar. Onlar da mimarlık öğrencileri, onlar da mimarlar odası ve belediye arasında işte böyle bağlantılar kurup sadece İzmir'in içinde değil mesela işte Urla'da, çeşme altında vesaire etkinlikler yapıyorlar. Bu yaz da şimdi onların 9-16 Temmuz saatleri arasında. Ee, ...yine Baykuşlar etkinliği var... Ve ...bu Olamıştı. sefer İzmir merkezde olacak... ...değişik bir yapılanmayla gidiyorlar bu sefer... Ee, atölye yürütücüleri de bilmeyecek ne yapacaklarını. Böyle bir havuzda programlanacak. <gülüyor> Bu çok enteresan. Evet ve şey yani böyle bir konu üstüne gerçekten o anda. eş bir zemin evet ve orada her şey patlayacak. Hiç düşünmedim. Yani aynen ve bir hafta bir süre var mesela isteyen iki günde o işi bitirebiliyor olacak belki sonra yeni bir atölye katılabilecek falan. Yürütücüler kim? Ya onlar listesi galiba yok daha oluşuyor. <gülüyor> yani çünkü böyle kalabalık bir kitle. O kitleyi... yürütücülere şans diliyorum. Evet aynen öyle. Ben işte ben de şunu düşünüyorum hani o, Yürütücü karakteri de silinince öyle bir şeyde yani o da aslında ne yapacağını bilmediği zaman aslında eşit bir yere gelmiş oluyor evet, katılımcı ve yürütücü. Evet. Oradan ilginç bir şey çıkabilir. Tabii. Yani tam böyle beraber bir şey Tabii. üretmek tam için. Imece. Ve de şimdi İzmir'in de biraz ona dönersek işte yani İzmir'e böyle gelirsek bordudan sonra İzmir'de de olan enteresan şeyler var. Hem yani belediyenin kendi böyle yerelde kurduğu bir kent geleceği projeksiyonu var. İşte tasarım ve inovasyon kenti falan ...diye bir öngörü kendini tanımlamış durumda. Ama bu böyle dünden bugüne olmuş olan bir şey değil. Çok güzel de yayınları var bunların. İşte 2009 yılından beri kültür kurultayı düzenliyorlar. İşte e, tasarım çalıştığı düzenleniyor vesaire. Yani ilginç bir şey var. Yani belediyenin buna e, kendini angaja etmiş olduğu bir şey var. Yani yüksek bir enerjisi var. Aslında birkaç haftadır Cenk'le bu konu üzerine konuşuyoruz, sohbet ediyoruz... Şey çok enteresan şimdi biz hep böyle İstanbul'daki paralel etkinliklere işte gitmeseniz bile şu anda orada bin tane etkinlik olduğunu biliyoruz hı hı. E, duyuyoruz hı hı. parçası olmasak bile medya üzerinden parçasıyız vesaire. Hı hı. E, Cenkler çok enteresan bir kesit çıkarlar, değil Hı -hı. mi kentin etkinliklerinden paralel etkinlikler nedir İstanbul'la yarışacak değil Hı -hı. mi yani olağanüstü seniler... bir e, katman var ama Hı -hı. bilmiyoruz Hı -hı. Yani mesela İzmirli de bilmiyor aslında yani o bana çok bu, enteresan işte o, geldi ya ben de kendi mesela İzmirli olduğum için o tamamıyla böyle bir imaj meselesi yani akılda yaratılan bir his o yani bir baktığınız Alkın. zaman yani bu işte e, şimdi şeyde e, belediyenin yürüttüğü bir kıyı tasarım projesi için içerisinde işte bu etkinlik grubunun çıkardığı mesela bir liste var. Kentte neler oluyor diyor. ...yani inanılmaz fazla sayıda şey oluyor. Tabi bunlar böyle çok uluslararası şeyler değil ama... ...mesela şimdi sayısının unutmam. Ama kentsel yaşam evet. önemli bir ve yeri şunun, olan şeyler. Ve de bazıları da uluslararası organizasyonlar. Mesela 12. İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali bir yandan... ...işte 14. ve 16. mi Avrupa Caz Festivali vesaire. Şimdi İzmir Festivali var. Dört ay süren bir festival falan. Bütün bunların içerisinde... Ay. Uzun bilmiyorum nasıl olacak ama... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...yani iddialı bir soru. Evet çok iddialı. Evet. Ondan sonra onlar nasıl oluyor tam olarak bilmiyorum ama... ...yani bunlar... Bilinmediği zaman sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi oluyor. İşte, Ki evet. sen bir İzmirlisin. Evet. Kentle çok sıkı bir bağın ya ben var. Ben bir de... Arızalıyım yani orada ne oluyor ne bitiyor kim ne yapıyor evet, falan diye merak evet. ediyorum. Ee, onu duymuyorsun ediniyorsun. Onunla ilgili bir problem olduğu kesin başka başka yerlerde de kesin vardır bu. Yani o ölçekteki kentlerde bir de bu kentler büyük kentler yani. Hani 3,5 milyon 4 milyon falan evet. yani e, bunlar aslında e, bakıldığı zaman yani büyük bir Avrupa kenti e, tabii nüfus tabii. olarak. Şey yani olarak. Türkiye'de de İzmir'in tabii Hı -hı. çok farklı bir konumu Hı -hı. var. Ve işte yani mesela hep böyle e, kanıksanmış bir hissiyata ...ihsiyatın devamlılığı nasıl acaba kırılabilir diye... Ee, insanın hakkında yani benim en azından kendi aklıma bir de işte ...Funda'yla ile ve Şebnem'le bu tasarım maratonu üstüne konuşurken hani ancak hayal kurmak yani bunu bunu kırabilir ve o hayal yani e, hayallere inanmak e, hayallerin en az gerçekler yani gerçek dediğimiz yaşantı kadar kıymetli olduğuna inanarak ancak o döngüleri kırabiliriz diye geleceğe dair bir şeyler acaba hayal ederek neler üretebilir falan diye yola çıktığımız o tasarım maratonu diye bir şey vardı. Onu bütün Nasıl işte, geçti İzmir'deki? Güzel geçti. Şöyle diyeyim 5 tane üniversiteden e, endüstriyel tasarım ve iletişim bölümlerinden artık grafik tasarım bölümlerinden çünkü duyuruyu öyle yapmıştık biz özellikle. O bölümlerden öğrenciler dahil mimarlık şehir bölge planlaması öğrencileri vardı. Artı Balıkesir'den ve İstanbul'dan Maltepe Üniversitesi'nden bir grup vardı. Çok e, tabii başvuranların büyük bir çoğunluğu katıldı. Gelebilenler Kaç öğrenci geldi. Topu? İşte 64 kişi vardı. Olağanüstü bir vardı. sayı. Ee, ama işte onların işte iki grup başta gelmedi. Sonra böyle arada bırakanlar oldu falan. Ama böyle dokuz tane çok enteresan proje e, çok elde iyi. edildi sonunda. Yürütücüler yani, kimdi? Yürütücü yoktu. Bunda yürütücü yok. Ben yani ben orada oturdum sadece bir şey yapmıyordum. Sen biz... baş organizatör <gülüyor> e zaten. O şey yani orada onun mantığı şu bir konu var. O konu e, bir ay öncesinden size duyuruluyor. O duyurulmuş olan konu içerisinde siz biriktiriyorsunuz ve oraya geldiğiniz zaman... Orana sinerisi içerisinde üretim üretiyorsunuz. yapıyorsunuz ve bu bir yarış da değil hani kim daha şaret iyi yapıyor. Değil. Evet, Şaret değil yan yana üretiyorsunuz ve mesela bazı konular benzeşiyor sohbet ediyorsunuz o konu üstünde tartışıyorsunuz falan ve ortaya çıkan şeylerde mesela şöyle durumlar vardı işte acaba özgün bir yani gelecekte bu kentin turizm anlamında deneyimlenmesinde özgün sistemler olabilir mi? falan gibi şeyler işte ne bileyim bunlar şey uzaktan izleme şeyleri de olabilir yani augmented reality gibi şeyler olabilir ya da böyle başka başka ulaşım sistemleri falan ya da işte sular yükseliyor. Küresel ısınma diye bir gerçek var. Bütün bu tantana arasında sürekli unuttuğumuz işte iklim bir garip zaten falan. İşte sular yükselecek. Sular bir buçuk iki metre yükselirse mesela İzmir'e ne olacak diye soran bir grup vardı. Ve bunu bir yok oluş ve hani tamamıyla kayıp olarak değil. Bu yeni bir potansiyel, evet, yeni bunu bir nasıl, Bunun üstünde nasıl bir hayatın gelişeceğini, problemlerini, potansiyel problemlerini ortaya koyup onlara dair bir aşma yöntemleri, Şahane. silsilesi falan tasarlayanlar vardı. Bir grup işte denizi temizlemek, havayı temizlemek falan. Çünkü bunlar hani gerçek gündemi olan şeyler. Ve siz o kentte yaşamak istiyorsanız ve orada hayatınızı devam ettirmek Tabii. istiyorsanız potansiyel şeylerin üstüne düşünüp onları aşacak. Yöntemleri evet. geliştiriyor olmanız lazım. Bunları hayatına. herhangi bir yerden görme şansımız var mı bu 9 projeyi? Şöyle, şimdi süreç şöyle tamamlandı. Projeler toplandı. Bir jüri olacak. Bu jüri tartışma yaratmak için olacak aslında. Var olan işte daha önce yaptığımızda aslında e, ikincisinde de aynı şey yapmıştık. Gelen jüri işlere bakarak öne çıkarılmasını kıymetli buldukları tartışmalar üstünden kendileri tartışmalar üretiyorlardı. Süper. Böyle olunca bir katmanda var olan projeler, ikinci bir katmanda onlar üstüne yapılmış olan tartışmalar vardı. Onu bir kitapçık haline getirip bir Süper. kolokyumda... Herkesle paylaşıyoruz. Kolokyumda ve Kolokyum İzmir'de olacak. Eylül ayında okullar açıldığı zaman olacak ki hani katılımcılar da Çok var olabilirsinler orada. Ee, öyle bir kitap çıktı da toplayacağız ve bunu ben zaten kendi blogumda da e, paylaşıyorum. Mesela ee, adı nobonnobon.blokspot.com nobon.net adresinden de doğrudan ulaşılabiliyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Ya da zaten tasarım maratonunun kendi bloğu da var. Oradan da paylaşıyor olacağız. Tabii, ama kentlerin potansiyeli anlamında bu. Yani Ordu ve İzmir'deki bu kendi kendine böyle bir araya gelmiş işte bir yerde 40 kişi, bir yerde işte 60 kişinin böyle 24 saat içerisinde ya da 3x24'te yarattığı inanılmaz bir İstanbul dışı enerji oluyor. Yani. Olağanüstü. kula kulağı olağanüstü geliyor ama tam da bu enerjiyi korun etmek için Cenk gibi genç, dinamik arkadaşlara ihtiyaç var. Tam da bu nedenle Cenk zaten bizim kurumumuzu terk etti. Değil <gülüyor> mi Cenk diye son bir başka, gol atayım. <gülüyor> bu, bu, bu başka bir programın. Hoşçakalın diyelim. Programı. Çok teşekkürler. Blogumuzun adresini için. söylersen. Evet, acmimarlik.blogspot.com adresinden bize ulaşın. E, merak ediyoruz e, İstanbul dışında neler olduğunu. Yazın, fotoğraflar gönderin. bize paylaşın ve biz de burada bunları dillendirelim. Kesinlikle. Hatta yaz... ben geleyim. Evet, <gülüyor> Beni evet. Beni davet edin. Evet. Gezici <gülüyor> bir radyo programı evet. yapalım. Hoşça Hı -hı. kalın. Görüşmek Haftaya görüşmek üzere. üzere.